Halk arasında bir işe son verileceğinde yahut da bir yerden gidileceğinde bir şeyi sonlandırmak istenildiğinde tası tarayı topladık yahut da tası tarayı toplattık diye bir deyim kullanılır. Bu deyimin hikayesi dilencilikle alakalıdır. Efendim atalarımız dilencilik konusunda dilenci ket hüdasının gözetimi altında İstanbul'un ve büyük şehirlerin dilencilerini daima kontrol altında tutmuşlardır. 1700-1800'lü yıllarda İngiltere ve Fransa'da nüfusun %10'u dilenci iken 1730 yılındaki dilenci sayımında İstanbul'da sadece 730 dilenci çıkmış. Şimdi nüfusun %10'unun dilenci olduğu toplumlara göre bir toplumda nüfusun binde biri bile olmayacak kadar sayıda dilenci olması o toplumun sosyal adalet bakımından ve geçim bakımından hakikaten gelişmişliğini gösterir. Osmanlı dilencilerinin her bireri kayıt altında tutulurdu. Iskatçılar vardı mesela, sebilciler vardı, kasidiciler vardı, kabakçılar vardı vs. diğerleri. Iskatçılar mezarlıkların etrafında bulunurdu. Ölümle ilgili şiirler okurlar, ölümün edebiyatını yaparlar ve cenazesi olanların adeta acılarını paylaşırlar, 3-5 kuruş kazanırlardı. Sebilciler sokak aralarında sebilleriyle dolaştırırlar ve ondan bundan hem yardım eder karşılığında sebille olarak dilenciler, dilencilik yaparlardı. Kabakçılar Sudanlı zencilerden meydana gelirdi. Onlar hakikaten fakirdi. Bir de bütün bunların arasında avantajcılar vardı. Tam bugünkü dilenciler hiçbir şey yapmadan sadece halkın merhametini sömüren ve onların merhametlerinden yararlanarak olur olmaz, ihtiyacı var veya yok... E, dilenen insanlar. Şimdi bütün bunların arasında öyleleri vardı ki İstanbullular o dilencilerin isimlerini bilirlerdi. Nerede olduklarını bilirlerdi. Halk kendilerine yardım bile ederdi. Ve bazen onların dilenebilmeleri için imkanlar sunulurdu. Dilenci Ket Yudası'nda da kayıtları ona göre tutulurdu. İşte bunlardan bir tanesi. Vaktiyle İstanbul'da Abbas isiminde bir dilenci yaşamış. Bu dilenci o kadar meşhur olmuş ki bir şey isteyip de alamadığı kimsecik yok. Kimin yönüne çıksa mutlaka bir şey ister ve alır imiş. Günün birinde bir delikanlı Abbas'ı takip etmeye başlamış. Bir gün Abbas'ın hamama girdiğini görünce arkasından o da hamama dalmış. Abbas neyse hamamın göbek taşına doğru ilerlemiş tepeştemal. Leyen hamam tası, tarak vesaire. Bizimki gitmiş yanına çökmüş çömermiş demiş ki ust'a elini ayağını öpeyim. ''Şu mübarek sanatı bana da öğretir misin?'' Demiş ki, ''Sen kimsin, nesin, niye öğrenmek istiyorsun?'' ''Vallahi'' demiş, ''Ben senin varisin olmak istiyorum, senin halifen olarak İstanbul'da şan şöhret yapmak istiyorum, dilenci olarak.'' Çocuğun zekasını biraz da uyanıklığını görünce, ''Peki'' demiş, ''Sana öğreteyim.'' Usta demiş, ''Söyle Allah rızası için söyle.'' ''Bak'' demiş, ''Dilenciliğin üç esası vardır.'' ''Bir, nerede olursa olsun dileneceksin.'' Tamam usta demiş. Emrin olur. İki, ne olursa olsun isteyeceksin demiş. Usta demiş, mutlaka isterim demiş. Ne olursa olsun 3 Üç, kim olursa olsun isteyeceksin demiş. Bakmayacaksın, şu akrabaydı, bu yabancıydı. Kim olursa olsun isteyeceksin deyince çocuk ellerini açmış. Usta Allah rızası için bir şey demiş. Adam kızmış Abbas. Demiş ki, efendi ne yapıyorsun? Burası hamam. E, az evvel sen dedin ki, Nerede olursa olsun iste, kim olursa olsun iste ama demiş hiçbir şey yok sana verecek param, cüzdanım, her şeyi, eşyalar, soyunma dolu... Vallahi Valla demiş usta sen az dedin ki ne olursa olsun iste bari demiş şu tas. O gün Abbas tası tarağı vermiş, peştemal üzerinde kalmış ama o günden sonra da İstanbul'da bir söz yayılmış. Tası tarağı toplattık, Abbas o günden sonra bir daha dilencilik yapmamış.